Sabah namazının vakti takvimlerde imsak şeklinde yazılan o zaman dilimi ile güneş diye yazan o zaman dilimi arasındadır. E bu zaman dilimi içerisinde eğer sabah namazı kılınmışsa vaktinde kılınmış yani eda edilmiş olur. Eğer e bu zaman dilimi içerisinde kılınmamışsa güneş doğduktan sonra kılınmışsa artık o sabah namazı eda değil yani vaktinde kılınmış Olması gerektiği, bir, ge, olması gerektiği gibi yerine getirilmemiş ve kaza olmuş sayılır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar e, sabah namazını vaktinde kılmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yani gece biraz erken uyumalıyız, saatimizi kurmalıyız, onar dakika arayla kurmalıyız. Yine ailemizden birisi kalktıysa diğerlerini uyandırmalı ve günümüze sabah namazını kılmış, Rabbimizin emrine itaat etmiş bir şekilde başlamalıyız. Evet. Ama bir şekilde uyuduk. Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam buyuruyor ki An صَلَاتٍ Kim bir namazı uyuduğu için namaz kılamazsa اَوْنَسِيَهَا veya unutursa فَلْيُسَلِّيهَا اِذَذَكَرَا Hatırladığı zaman ve uyandığı zaman kılsın. Dolayısıyla eğer elinden geleni yapmış ama uyanamamışsa inşallah mesul olmaz. Güneş biraz yaklaşık güneş doğduktan bir saat geçtikten sonra sabah namazını kılar. Önce sabah namazının sünnetini kaza eder. Daha sonra sabah namazının farzını kaza eder. Bu şekilde namazını kılmışız. Hocam olur. diğer namazlarda sünnetin kılınması gibi bir şey yok evet, değil mi? Evet. Bir de mesela öğlen namazından sonra kaza edileceksek sünneti kılmıyoruz. Bunun nedenini de kısaca Çok açıklar doğru. Esas itibariyle sünnet kendi vakti içerisinde kılınmamışsa kaza edilmez. Ancak sabah namazıyla alakalı Hazreti Peygamber'in özel bir uygulaması var. Efendimiz Hayber'in fetinden dönerken Hazreti Bilal Efendimiz'i gece kamp kuruyorlar. Gecenin sabaha yakın bir bölümünde. Bilal Efendimiz'i de bekçi olarak tutuyor, sabah namazı gelince uyandır diyor bizi. Ama Cenab-ı Hak bizlere sabah namazının kazasının nasıl edileceğini öğretmek için Bilal Efendimiz'i de uyutuyor. Evet. Ve daha sonra güneş doğduktan sonra uyanıyorlar. Hz. Peygamber oradan biraz hareket edip başka bir yere intikal ediyor. Sabah namazının sünnetini kılıyor, daha sonra farzını kılıyor. Efendimiz'in bu uygulaması sebebiyle biz eğer yeni bir vakit namazı girmemişse, evet. mesela buyurduğunuz gibi öğle namazı gibi yeni bir vakit namazı girmemişse Öğleye kadar kaza edeceksek sünnetiyle beraber kaza edeceğiz. Bir de sabah namazının sünneti diğer namazların sünneti gibi değil. Farz namazlardan sonra en faziletli nafile namaz teheccüd namazıdır. Daha sonra sabah namazının sünnetidir. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Hazreti Peygamber diyor ki رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَ وَمَا فِيهَا Sabah namazının iki rekatlık sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. O sebepten dolayı sünneti çok kuvvetli bir sünnet olduğu için biz vakti çıktıktan sonra bile kaza edebiliyoruz.